Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sesiklik> Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve mensara ala nehcihi ve men itebaahu bi ahsanla yavmidi. Amma bat. Evet abi. Soru 218. Müslümanların yöneticilerinin hakları nelerdir? Cevap. Onlara hak üzere samimiyetle bağlı kalmak, Hakta onları itaat edip, onları hakka emredip, uygun bir şekilde ve yumuşaklıkla öğüt vermek, arkalarında namaz kılmak, onlarla birlikte cihada çıkmak, zekatı onlara vermek, haksızlık yapsalar ve zulmetseler de onlara katlanıp sabretmek, açık bir küfür ortaya koymadıkları sürece onlara kılıçla ayaklanmamak, yalan yere onları överek, onları aldatmamak, ıslah olmaları ve başarı elde etmeleri için onlara dua etmek. Evet, bu... E... Önceki bapla ilintili bir bap aslında. Halifelikten bahsetmişti. Daha öncesinde ashab ehli kavramından sonra halifelik kimin hakkıdır ondan bahsetti. İslamda da yönetim aslen e, kureştedir. Ümmet buna icma etmiştir. İbn Teymiye hatta İmam Nevevi rahimullah icma naklediyorlar. İmam Nevevi bu icmasını sahih Müslim şerhinde kadiyattan da naklediyor. Hatta Kadıiyat Muna akit bir icma olduğunu söylüyor bu konuda. Yani muna akit denen icma nedir? Namazın beş vakit olmasında bağlanmış bir icma var. Bunun gibi bir icmadan bahsediyor. Hilafet Kureş'tedir. Eğer ehliyetli insanlar topluluğu varsa o topluluk arasında Kureş'li olan imamiyete müstahak olandır. Netice itibariyle bu e, kavmiyetçiliğin tabii ki kapısının açılması değildir. Yani bir şeyin altını iyice çizmek gerekir. Kureş üstün bir kavimdir. Resulullah söylüyor Müslüm hadisinde Aleyhissalatu vesselam. Allah diyor Adem'in zürriyetinden İbrahim'in soyunu İbrahim'in soyu içerisinden İsmail'inkini İsmail'in içinden işte e, be, e, Beni Kenan'e kabilesini onun içinden Beni Haşimi onun içinden de kimi Kureş'i Allah Subhanahu seçmiştir diyor. O Kureş'ten de beni seçti diyor mesela. Netice itibariyle Allah'ın bu seçmesi Allah'ın fazlıdır. Allah fazlını dilediğine dilediği kadar verir. Allah verirken kimseye sormaz. Nitekim Bakara suresindeki ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اٰتَاهُمُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah'ın diyor fazlından verdiğine mi insanlara haset ediyorlar. وَلَقَدْ اٰتَيْنَ عَلَىٰ İbrahim'e Devam ediyor ayet. Biz de İbrahim ailesine şunu verdik, nübüvveti verdik, hükmü verdik, fazileti verdik. Şimdi İbrahim kendisi peygamber, iki çocuğu peygamber, torunları peygamber çıkmış içinden. Yani netice itibariyle Allah o aileye bir fazilet vermiş. Bu demek değil ki e, o ailenin içinden olup, o, olup da işte yeri geldiğinde işleyenler onlardan daha fazla Allah'a itaat eden başka kavimdeki insanlardan üstünler. Bu demek değil. E, ama bazen hayırlıların içerisinde fazilet derecesi olabilir. İşte bu bunun göstergesidir. Allah bizi farklı farklı kabile kılmasını litaarafu diye ifade ediyor Kuranda birbirinizle tanışasınız hocam Allahum şu oğlalar biz sizi kabileler topluluklar kıldık ki birbirinizle tanışasınız yani güzel ilişkiler hukuklar kurasınız diye netice itibariyle ayetin devamında da şunu altını çizerek hiçbir kabilenin hiçbir kabileye üstünlüğü olmadığını işaret ediyor. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ En hayırlınız, Allah katında Allah'tan en çok korkanız, en takvalı olanınızdır. İslam kavmiyetçiliği yermiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapanın babasının erkeklik avreti ağzına olsun diye kötü bir ibare dahi. Yani o aşağılanan insanlar için kötü bir ibare. Haşa Peygamber usluplu bir yöntem kullanmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle ağır bir ithamda bulunup ne yapmıştır? Bundan sakındırmıştır ümmetini. Ama dediğimiz gibi bunların her birinin anlatılması Kureyş'in faziletini yok etmez. Kureyş hilafette üstündür. Neden? Bunun birçok sebebi var. Ya hikmet yeri gelmişken açmaktır mevzu. Yani burada hikmetin ne olduğunu idrak edebilmek adına kelamı uzatıyorum ki Allah ve Resulünün irade ettiği mana doğru anlaşılsın. Mesela Ömer İbnül Hattab radiyallahu anhu diyor ki neset diyor kandır. Herkes kerimesini nereye koyduğuna dikkat etsin diyor. Yani kastı Nikahlanacağınız kadına dikkat edin. O kadınla gireceğiniz ilişki sonucunda doğacak çocuk sizin zürriyetiniz olacak. Şimdi o kadının kanı kanında geninde eğer bu gibi Allah'ın geçmişten atalarına verdiği bir fazilet varsa veya erkeğin kanında varsa o sonuç itibariyle anne ve babadan birleşip annenin işte menisindeki kanla babanın menisindeki kan bir araya gelip çocuğun kanına tesir edecek. DNA'sına yani tesir edecek. Hatta bu hayvanlar da böyle yani. Asil Arap safkan Arap atları vardır değil mi? Yani o asil kandan işte o tarz o tür bir asil hayvan elde etmek için Arap atlarıyla mesela çiftleştirilir diğer atlar. Niye? Nesep kandır. Damara çeker yani. Bu Allah'ın koyduğu sebep sonuç ilişkisinin bir gereğidir yani. Allah çünkü kaderi sebep sonuç ilişkilerine bağlamıştır. Netice itibariyle eee Kureş kanında da hayır adına çok şey var. Onların cesareti, onların takvası değil mi? Onların işte baktığımız zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir atası zinadan dünyaya gelmemiş. Hiçbir dedesi ta İsmail'e kadar hiçbir zürriyet hiçbir nesep ile bir araya gelmemiş. Çünkü onlar hep müşrik de olsalar zinayı kerih görmüş kavimler. Yani Allah'ın yasak kıldığı şeyden uzak kalmış insanlar. Ama bazen tabii ki bu böyle olmayabilir. Yani Salman'ın Farisi gibi Farslı bir e, hiçbir belki kureş toplumuna göre değeri olmayan bir insanı İslam'la beraber çok yüce, izzetli bir makama. Habeş'le olan Habeşistanlı Bilal'i çok yüce bir makama. kureşli olan işte Velid İbni Mughire ve Ebu Cehil gibi peygamberin davetine düşmanlık yapan kureşli kafirleri de yerin dibine çakan bir din bu din. Ama eğer iman ehliyseler biler mi yönetime müstahaktır yoksa Kureşli olan peygamberin davetini icabet etmiş biri mi tabii ki Kureşli olan peygamberin davetini icabet etmiş bir. Halifeliği Kureş'e verdikten sonra bu demek değildir ki Müslümanlar imamiyet müessesesini tesis etmezler. niye aramızda hiçbir Kureşli yok? Biz Kureşli bir kavim değiliz. Atalarımız Kureş'ten gelmedi. Ya yani tabii şimdi insanlar diyor yok benim dedem beni Haşin'denmiş, yok Kureş'tenmiş. Onun artık seceresi kalmamış yani. Yani herkes kendince kendini bir yerlere neşret ediyor. Allah tabi bunun en doğrusunu bilendir, en iyisini bilendir. Ama netice itibariyle aramızda açık Kureyşli olduğu sabit olan bir adam olmadığı için aramızdan imamiyeti mi kaldıracağız? Hayır. Yani alimler şunu söylüyorlar, fıkıh kitaplarında, imamiyet bağımında Müslümanların darul halpte yaşasalar dahi aralarına bir imam kılmaları Müslümanlar üzerine vaciplerden bir vaciptir. Neden? Çünkü Müslümanların hukuku böyle ayakta kalır. Kadın kocasını şikayet edecek bir merci bulmalıdır. Koca kadının şikayet edecek bir merci bulmalıdır. Veya alacaklı alacağını alamadığı zaman borçlu olan kişiyi şikayet edecek bir merci bulmalıdır. Öyle mi? Bunlar hepsi şeriatta hukuku belirtilmiş şeyler. Yani misaller ve örnekler arttırılabilir de arttırılabilir. Orada kim çözecek bunu? Bir imam. E o imam affedersin imam kendiliğinden çıksa dese ben imamım. Buradan girer, buradan çıkar. İmamı imam yapan şey etfanın ona itaatidir. O yüzden burada ilk soruda diyor ki imama karşı görevlerimiz nelerdir? E, bu imamiyet genel ümmeti bağlayıcı halifelik boyutunda algılanmamalı. Bunun tıpkı peygamberin bir ordunun başına tayin ettiği bir komutanın emirliği de bunun içerisine dahil edilmeli. O yüzden peygamber sallam seriye gönderdiği zaman başına komutan koyuyor. Diyor ki kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiştir, bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? İnsanlar hani itaatin ehemmiyetini ve ciddiyetini bilsinler, ona göre toplu bir şekilde yaşasınlar ve hareket etsinler diye. İslam'dan önce Arap cahiliyesindeki Arap kavimleri hepsi paramparça birbiriyle kan davası içerisinde ve birbirinin kanını döken bölük pörçük yapılar halindeler. İslam bu cahiliyeyi yıkıp insanları toplu yaşama iten, Toplu hareket etmeyi iten bir din olarak gelmiş. Bizim de cahiliyemizde bu var. Yani mesela biz öyle bir kavimin içerisinde yaşıyoruz ki, layık demokratik bir devlette, işte e, sofizmin ayrı bir devlet dini haline dönüştürüldüğü bir yerde, dinin dersinin dahi var olmadığı, herkesin heva ve hevesine göre yaşadı. özgürlük kelimesi, hürriyet kelimesinin içerisinde, affedersin nefsini ne istiyorsa yap denen, Kimseye hesap vermekle mecbur gibi özgürlükçü böyle bilinç altına pof poflanan cahili fikirlerle yetişmiş insanlar. O da bizde cahili bir ahlak bırakıyor. Yani cahili bir kalıntı üzerimizde kalıyor. O da itaatsizliğe yansıyor. Yani itaatsiz olma, imamlara karşı itaatsiz olmak gibi bir haslet bizim üzerimizde ne yapıyor bu sefer? Hasıl oluyor. Bize düşen de üzerimizdeki cahiliyeyi temizlemek, kendimizi İslam elbisesini giydirmektir. Netice itibariyle bu yüzden yönetim, yöneticilere karşı ilk vazifemiz, görevimiz onlara mağruf olduğu müddetçe itaat etmek ve devamında dediği gibi itaat nereye gider? ibadete gider. Kontrolü eğer ele alınmazsa, ölçüsü, sınırı iyi belirlenmezse itaat emrolunmuş, övülmüş itaat, yerilmiş itaate dönüp ibadete dönüşür o zaman. Orada ne olması lazım? Devamında dediği gibi onlara iyilikle ve yumuşaklıkla, güzellikle nasihat edilmesi lazım Kim müslim hadisidir. Diyor, üç şey sizde oldukça size müjde vardır diyor. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadığınız, Allah'a tevhid üzere ibadet ettiğiniz müddetçe. Bu olmazsa olmaz, İslam zaten. İkincisi, <gülüyor> Allah'ın ipine sımsıkı yapışıp topluca onunla fırkalaşmadığınız zaman ve üçüncüsü de emirlerinize iyiliği emredip kötülükten nehyettiğiniz zaman. İşte böyle oldu bu üç şeyi ayakta tuttuğunuz müddetçe. Diyor ki size müjde vardır. Buşra lakum fithelat diyor hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sonuç itibariyle birinci görev itaat ama itaatin sınırı nereye kadar? Allah'ın açık tabi. Açık niye diyorum? Açık kelimesinin altında bir şey var. Emir'in bazen içtihadı işte itaat eden insanların içtihadından farklı olabilir. Orada emirin içtihadı diğer içtihatların önündedir. Ama açık olan isyanlar orada içtihat olmaz zaten. Yani orada nas, şer'i nas, Kur'an ve sünnet nasını yapmıştır, ölçüyü koymuştur. Netice itibariyle böyle bir durum hasıl olduğu zaman emri emri bil maruf o da yöneticinin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Başka cihada çıkmayı emrettiği zaman ki burada bir şey daha işaret var. Hafız Ahmet el Hakemi cihadın cemai imamla yapılan bir hareket olduğunu ortaya koyuyor. Yani bugün birçokların algıladığı gibi görüntü izle nereden yol gidiyor git gibi bir algısı yok. Niye? Oraya gidersen Amerika siyasetine hizmet edersin. Başka siyasetlere hizmet edersin. Ama toplu hareketini yaparsan o zaman sana kimse seni siyasetine alet edemez. Sen kendi siyasetini onlara boyun eğdirme kadir olabilirsin. O yüzden cihat hac hatta, hac imamın emriyle yapılır yani. İmam çıkartır yani. Resulullah döneminde bu böyleydi aleyhisselatu vesselam. Ümmet hangi vaciple memur olduysa zekat, Gene kime ödenir? Orada belirttiği hakkı üzere imamı ödenir. Bugüne kadar cahili toplumda yaşandığı için, müşrik bir kavmin içinden geldiğimiz için senelerce tevhid ehliyiz deyip zekatı kafalarına göre bölüştüren adamlar istediğine verip istediğine biraz cemaate verelim. Biraz da şu bizim amcaoğlu var. Zaten iman, küfür, müşrik, müslüman her şey birbirine girmiş. Bir de bizim ihtiyaç sahibi amcaoğlu var. Borcu var ona da verelim. Bir de buna da verelim. Ya, o senin yetkin dahilinde değil. Sen imamına verirsin, o tasarruf eder. Çünkü zaten o imam ima, e, emirliği altına aldı insanların kadın, erkek, çocuk hepsinden mesuldür. Kadın, erkek, çocuk hepsinden nedir? Mesuldür. Netice itibariyle onların ihtiyaçları ve ihtiyaçsızlıkları onun bilgisi dahilindedir. Kimin ne, ne kadar ihtiyacı olduğunu iyi bilendir. E, orada yeri gelecektir, Müslüman fakir olacaktır, Müslüman fakir mücahit olacaktır. Emir bilecek hangisinin daha evveliyatlı olduğunu, Mücahit'in ki belki daha öncedir, o oraya tasarruf edecek zekatın tamamını. Yani dolayısıyla bizim yöneticilerimizin, bizim üzerimizdeki haklarından bir de zekatı onlara iade etmemiz, onların tasarrufuna bırakmamızdır. Zekat böyle, hac böyle, cihat böyle, bütün ibadetler onların doğrultusu ve tasarrufu neticesinde ayakta tutulan ibadetler de vaciplerdir. Bu yüzden İslam'ı ayakta tutan şey, Cemaattir şeyin dediği gibi Muhammed bin Abdülvahab Rahimullah'ın dediği gibi iyi bil ki diyor İslam cemaattir cemaat emir, emir etrafında toplanmaktır emir de itaatsız olmaz diyor yani bu Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın çok özlü net bir sözüdür bunda dini anlayan insanlar için bu bir cümlede çok büyük hikmetler var yani akıl sahipleri için. Çünkü dinin ikamesi güç olmakla mümkün. Yoksa aksi takdirde kâfirler güçleriyle beraber ne yapacaklar? Azınlık olan Müslümanları bastırıp kendi dinlerine sokma çabalarına gireceklerdir. Evet. Soru 219 Buna dair deliller nelerdir? Cevap. Buna dair deliller pek çoktur. Bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Tabi bu ayette ince nokta hepiniz biliyor. Tekrar açısından söylüyorum. يَا يَا يَا الَّذِينَ اَمَنُوا عَتِيَ ve وَعَتِي الْرَسُولِ Allah'a itaat eden, Resulüne itaat eden ve ulul emir <gülüyor> minkum. Sizden olan emir sahiplerine de. Allah burada itaat kelimesini Resulü için tekrar ederken ulul emir için tekrar etmiyor. Niye? Orada bir şey işaret var. Ulul emir Allah ve Resulüne itaat ettiği müddetçe nedir? İtaate sahiptir. وَمِنْكُمْ ifadesi de Müslüman olan devlet başkanını içerir. Yoksa bugünkü zındık, sapık, Allah'ın işte vahyin nurunu kalbinden çekip aldığı bazı cahil ahmak sakallıların dediği gibi onlar diyorlar ki kafir de olsa devlet başkanına itaat emri olunmuş. Bak bu kadar nasıl var devlet başkanı itaat edin. O ayetteki minkum ifadesi yani sizden yani Müslümanların arasından biri. Yoksa müşrik, kafir bir devlet başkanına itaatle biz memur değiliz. Evet. Başınıza bir köle dahi tayin edilecek olsa dinleyip itaat edin. Niye bir köle dahi olsa? Başka rivayette kafası üzüm tanesi kadar olan ne demek? Ya nasıl bir benzetme bu? Yani şekli şemali hoşunuza gitmeyen bir adam. Olabilir yani. Adam öyle bir vasfı olabilir. Belki on, o topluluğun arasında ondan daha eli yüzü düzgün, daha bu işe müstahak adam olabilir. Ama Müslümanların bir itaat etrafında toplanması, itaatsizlik ile parçalanmalarından her zaman çok çok daha hayırlıdır. Hayır burada fesat hayırdan büyük olacağı için o yüzden öyle biri dahi olsa itaat emredilmiş din tarafından. Netice itibariyle kim olursa olsun Allah'tan korkan, itaat eden ibadetini ve itaatini şahsılara değil, alemine rabbi olan Allah subhanehu teala yapmıştır. Genelde şeytan ve nefis de burayı hep nereye çekmiştir? Şahısları itaat noktasına çekip orada isyanı insanlara süslemiştir. Evet. Her kim başındaki emir, emirden hoşuna gitmeyen bir şey görecek olursa ona sabredip katlansın. Çünkü cemaatten bir karış dahi bir karış kadar dahi ayrılıp ölen bir kimse mutlaka cahiliye ölümüyle ölür. Ezen farakal cemaa famata cahiliye. Cemaatten ayrılıp o hal üzere ölen ölümü cahiliye ölümü üzeridir ama tabii ki küfür değildir cemaatten ayrılmak. burada sakındırmak babından tahzir dediğimiz Şiddetli bir şekilde sakındırıp bu pisliği insanlar düşürmemek içindir. Çünkü şeytan hep süsler yani. Sen burada yapıyorsun tek de yapabilirsin. Hep vesvesesi budur yani. Oysa ki Peygamber İslam hadis-i şerifte diyor ki cemaatten ayrılan, sürüden ayrılan koyun misalidir. Kurt onu kapar. İyi ki kurt şeytandır diyor hadiste. Yani şeytan artık tek aldı mı eline haramlar, masiyetler ve düzenlediği planlarla o planlar ki bazen insi şeytanlarını kullanır. Kendi askeri yaptığı, insandan ona itaat edenleri kullanır. O kula yapacağı tuzakta ki tuzak sadece sana vesvesesi değildir. Başkalarının üzerinden kurduğu tuzaklar vardır şeytanın. Eğer bir cemaat içerisinde olmazsa, birileri emri bil maruf nehyanil nunker birbirine yapmazsa, orada insan kendi ayıbını göremez. İnsan kendi ayıbını göremeyince de helakın eşiğine gelir. Şeytan onu küfre sapıklığa düşürür de kendisi farkına varmaz. Zaten hangi cemaat varsa ki cemaat bir nimettir. Allah'ın bir nimetidir kula. Nice tek Müslümanlar var. Tek yaşayan, koca beldede kendinden başka tanıdığı bir Müslüman var olmayan bazı Müslümanlar var. Onlar cemaat nimetinin nasıl büyük bir nimet olduğunu bilirler. Ama cemaat nimetinin içerisindeki insanlar cemaatin kıymetini bilmezler. İnsan nimeti kaybettikten sonra kadrini ve kıymetini anlar. Ama nimetin de şükrünün eda edilmesi gerekir. O şükür de cemaatin emri bil maruf nehyi anil ayakta tutmasıdır. Hangi kavim bunu kaybettiyse helak olmuştur. Hangi kavim bunu kaybettiyse o kavim helak olmuştur. Tabi bunun emri bil maruf nehyi anil de hikmetli bir şeriatta yeri var. Her şey yerinde övülmüş. Yani biri ahlaksızlığı, edepsizliği emri bil maruf kılıfın içerisine koymuş. Biri de sofizmin farklı bir versiyonunu her şeye kafa sallamayı işte emire yardım etmek, iyilikle muamele etmek diye farklı bir kılıfak sokmuş. Yani Allah kula neyi emretmişse şeytan nasibi olan ifrat ve tefriti almış. Emri bil maruf nehyanen unuker cemaatin ayakta tutan bir olgusudur. Cemaat nimetinin şükür olarak karşılığıdır kulun Rabbine yapması gereken çünkü bu nimeti Rabb verir. Yani insanları bir araya toplayan Allah subhanahu tealadır. Peygamber'e diyor, sen dünyayı harcasaydın onları bir araya getiremezdin. Ama onların kalplerini bir araya getiren, onları bir araya tutulan senin Rabbindir diyor. Öyle değil mi? E, demek ki insanların cem olması Allah'ın takdirinde. Allah'ın takdiri de O'nun nimetidir kula. O zaman kula düşen de o nimetin şükrünü yerine getirmektir. O nimetin şükrü de iyiliğe verip kötülükten sakındırmaktır. Kim buna sabrederse kurtulur. Kim buna sabretmez, nefis yaparsa helak olur. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala... Bunu değişmez bir kural olarak yazmıştır. Bu bir kanundur. Her gün güneşin doğması, batması, suyun kaldırma kanunu, yer çekiminin cisimleri yere çekip yapıştırma, o işte çekim kuvvetiyle aşağı alması gibi Allah'ın koyduğu kanunlardan bir kanundur. Bu asla asla değişmez. Allah bize afiyet versin bu konuları. Rade bin Sabit Es-Samit anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırması üzerine biz de ona beyat ettik. Bizden aldığı sözler arasında şunlar vardı. Hoşumuza giden ve gitmeyen hallerde kolaylık ve zorluk zamanlarımızda başkalarının bize tercih edilmesi halinde bile dinleyip itaat etmek ve emir sahibi olan kimseler ile çekişmemek üzere beyat ettik. Ancak elinizde, elinizde hakkında Allah'tan bir delilin bulunduğu açık seçik bir küfür, küfür görmeniz hali müstesna buyurdu. Yine peygamber yani, sallallahu aleyhi ve sellem... Tabi buradaki mesellem... bu istisnaya dikkat edin. Bak peygamber beyatı alan Ubadet bin Samit'ten aldı. Beyatin şartı da ne? E, e, açık buvah olan bir küfür görecekler ve Allah'ın kitabından bir delil olacak bu küfre. Allah'ın kitabından yorum, ak, akılcı bir sonuç veya bir içtihat bundan değil. Allah'ın kitabından açık o küfre salih bir delil olacak. Bunun... Bu eğer hasıl olursa beyat düşer diyor. Şimdi burada zaten peygamber küfürden korunmuş bir varlık. Yani onun böyle bir söz alması ümmetine bir talimidir. Yani emirlerinize itaatiniz buraya kadar sürer. Oradan sonra artık itaatiniz yoktur demeye getiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten kendisi için böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerinize Allah'ın kitabına uygun olarak sizi yöneten... Bir azası, kesik, siyah bir köle bile emir tayin edilecek olsa onu dinleyip ona itaat ediniz. Hoşuna giden ve gitmeyen hususlarda dinleyip itaat etmek Müslüman kişinin görevidir. Ona masiyet ile emir verilmesi hali müstesna. Eğer ona masiyeti gerektiren bir emir verilecek olursa dinlemekte, itaat etmekte yoktur. İtaat ancak maruftadır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O, Amirin sırtını dövse, malını alsa da dinleyip biat et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer bir diğer hadiste şöyle buyurmaktadır. Her kim itaatten el çekecek olursa kıyamet gününde lehine hiçbir delil olmaksızın Allah'ın huzuruna çıkar ve her kim de boynunda bir beyat bağı olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmaktadır. Bu ümmetin işi, iş, işi birlik ve ittifak halindeyken onu bölmek isteyen kimseyi kim olursa olsun kılıçla öldürün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisinde şöyle buyurmaktadır. Bir takım yöneticiler olacak. Uygulamalarından bazısının maruf olduğunu göreceksiniz. Bazısının münker olduğunu. Her kim mağrufa emrederse kurtulur. Kim münkere karşı çıkarsa esenliğe kavuşur. Ancak o münkere razı olan ve o yan kimse felaha ermez. ermez. Ashab bunlarla savaşmayalım mı diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Ve daha başka hadis-i şerifler bütün bunlar da sayı hadisler arasındadır. Hı. Soru 220 İyiliğe emredip münkerden alıkoymak kimin görevidir? Ve bunun mertebeleri nedir? Cevap Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştu: Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle yine gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf halidir. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri sayılamayacak kadar çoktur. Hepsi de iyiliği emredip gören herkesin münkeri koymakla görevli olduğu delildir. Bu görev bir başkası tarafından yerine getirilmedikçe o kimse, görev, o kimse üzerinden düşmez. Herkesin de görev yapması kendi durumuna göredir. Herhangi bir kul bu işi önlemeye dair muktedir ise ve onu daha iyi bilen birisi ise elbette bu görevi yerine getirmesi onun için daha vacip ve daha bağlayıcıdır. Masiyet işleyen kimselere azap ineceği vakit ancak onların yapılmasını söyleyen ve bundan alıkoymaya çalışanlar kurtulur. Biz bu meseleye dair yeterli ve özel bir risale kaleme aldık. Bu hususta hakkı talebedenlere burada yazdıklarımız yeterlidir. Hamd Allah'adır. Lütuflara dolayısıyla minnet duygularımız O'nadır. Evet, şimdi burada anlatmaya çalıştığı aslında özel bir kitap halinde de fıkhını yazmaya çalıştığı şey, emr-i mağrıs anil-munka peygamberlerin mesleğidir. E, her şeyin ilmi varsa, her şeyin bir usulü varsa, o zaman emri bil maruf nehyâni münkerinde bir usulü ve edebin var olması gerekiyor. Bu yüzden zaten bu bölümün son sorusu olarak bunu getirdi. Yani emri bil maruf kimin görevidir? <gülüyor> Kelimeleri özenle seçerek söylemiş. Eğer muktedirse, bunu değiştirmeye güç yetirebilirse. Yani herkes her zaman buna güç yetiremeyebilir. Yani adam vardır birinin birine sözü geçmiyordur ama ötekinin ötekine sözü geçiyordur. Sen eğer bilirsen ki kendin emri bil maruf yaptığında orada hayırdan çok şer olacak. Öteki adama gidip diyebilirsin. Ona git söyle bak böyle böyle yapıyor. O düzeltsin onu. Bu iş, bu gene emri bil maruftur yani. Ama keyfiyeti biraz farklı. Hani direkt yapmak sadece emri bil marufmuş gibi telakki edilmemesi lazım. Yani emri bil maruf hakkı gerçekten şeyhin özel bir telif olarak e, kaleme aldı bir Risale'nin var olduğu gibi yani oturup üzerine Kur'an ve sünnette varit olan bütün nasları bir araya cem edip Peygamberin bütün uygulamalarını ortaya konulup da hani en güzel usulüne uygun edeple, e, ahlakla insanı nefret ettirmeden onu Hak'ka çağıracak en güzel emir i bin maruf nasıl yapılır öğrenmek lazım. Şimdi birçok genç arkadaş var. Yani birçok yerde karşılaşıyorum soruyor. Adam diyor yav diyor bizimkiler anlattık işte küfrettiler şöyle yaptılar böyle yaptılar diyorum sen nasıl anlattın yani hani dini sen nasıl anlattın. Ben bir tane cahil müslüman Allah ondan rahmet etsin yani samimiyetinden bir, biraz şey bir arkadaş hani cahiliyesinde sertlikle yetişmiş bir arkadaş. Yani eline balta alıp La ilahe illallah diye <gülüyor> <gülüyor> ailesine emri bil maruf yapan Müslümanlar var yani. Allah bu gençleri bağışlasın, onlara merhamet etsin, doğruyu öğretsin. Yani samiyetinden belki yapıyor ama <gülüyor> adam öldürülmez. Emri bil maruf yaparsın. Sadece bırakırsın, beklersin, bazen izlersin, sonraya tecil edersin. Yani Resulullah'ın yok mu hiç böyle vafiyası aleyhissalatü vesselam? Mesela bir Yahudi kadın işte hani odununu taşıması kıssası İlk başta da kadına anlatabilir. Ben sana yardım edeceğim de sana bir tevhide anlatayım. Sen la ilahe illallah ehlimesin. Veya işte Kabe'yi taaf ederken müşrikler laf atıyorlar. İbadetine bakıyor. Hiç o anda onları tebliğiyle uğraşmıyor mesela. Üçüncü tura gelince onlara diyor ki sizi kesmek için geldim. Gene devam ediyor. Bak yeri geldiğinde çok edepli, çok He, gene edep bu da Haşama, edepsizlik manasında söylemiyor. yeri geldiğinde çok sabırlı olan peygamber yeri geldiğinde sizi kesmek için geldiğim gibi ağır bir kelimeyi sarf ediyor yeri geldiğinde Mekke'de Ali'yi sırtına çıkartıp Kabe'nin üzerindeki putu düş kırdırıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin buna kızacağını bilmesine rağmen ortalığın karışacağını bilmesine rağmen adam putunu kırıyorsun yani e, kızmayacaklar mı? gazaplanmayacaklar mı? E, olacak onun sonucunda zaten Sümeyye şehit oldu Ammar bin Yasir'in babası Yasir şehit oldu. Doğru mu? Yani bu insanlar böyle şehit olup işkence gördüler. Mekke'de davetin açıktan izhar olmasıyla gördüler. Bugün de Müslümanlar daveti ortaya koyduklarında karşılarına bela ve musibetten başka bir şey görmeyecekler. Ama o gördükleri bela ve musibetlere sabrederseler hikmetli bir şekilde yerinde emri bil marufu nehyanil muhkeri hikmetli bir şekilde yapar iseler işte o zaman Allah subhanahu teala'nın razı olacağı işi yapmış olurlar. Ama az önce söylediğim gibi her emrolunan nokta Meselede ifrat tefrit var olduğu gibi bu meselede de ifrat ve tefritlere farklı noktalara varılırsa o yaptığımız yanlışın adı İslam olmaz güzel kardeşler. Hani bu noktada nefislerimizi bir muhasebe çekmemiz lazım. Burada kalalım. Bir dahaki derse inşallah bitireceğiz. Allah nasip ederse. Subhanakallahumma allahu lillahilant astaghfirullahi wa